İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam 12. haftamız Osmanlılar'da tarikatlar konusunu ele alacağız. Geçen hafta bildiğiniz gibi Osmanlı'da tasavvuf anlayışı, tasavvuf düşüncesi, tasavvufi yapılanma, tasavvufi ilişkiler üzerinde durmuştuk. Bu akşam da tarikatlar. Tabi tarikatlar derken bildiğiniz gibi genel manada... İslam coğrafyasındaki büyük tarikatları, yayıldıkları bölgeleri, hizmet alanlarını anlatmıştı. Burada tarikatlar Osmanlı yöneticileri söz konusu olduğunda yöneticilerin tarikatlarla ilişkisi bağlamında tarikatları ele alacağız. Çünkü sultanların, sultan çocuklarının, şehzadelerin ve yakın çevrelerinin tarikatlarla ilgisi tarikat faaliyetlerine destekleri ee, önemli bir konu ve tabii ki e, Osmanlılar da İslam tarihinin neredeyse yakın bir dönemini e, ihtiva ediyor. Bu, bu bakımdan bunu ayrı bir başlık halinde el almayı uygun gördük. Tabi e, Osmanlılar deyince Osmanlıların kurulduğu coğrafya olan Anadolu'yu e, öncelikle hatırlamamız gerekiyor ve e, daha önce de belirtmiştik Anadolu'da kurulan büyük tarikatlardan e, üç tanesini, kollarını eğer saymasak üç tane e, tarikatı e, biliyoruz. Bunların e, bir tanesi Bektaşiye, diğeri Mevleviye, üçüncüsü de Bayramiye tarikatı. E, öncelikle bunlardan e, mevzuya gireceğiz. Ondan sonra da Osmanlı coğrafyasında e, destek gören e, ve faaliyetleri için imkan hazırlanan diğer tarikatları ele alacağız. Ee, yöneticilerle ilişkisi açısından ele alacağımız için kurucusu kurulduğu tarih vesaire falan konularına burada tekrar e, girmeyeceğiz. Ee, evet Bektaşiler bugün Nevşehir e, bugün Nevşehir olarak bilinen e, şehirde, e, o zamanki adıyla Suluca Karaca Höyük'te e, ilk defa dergahını kuran e, Hacı Bektaş Veli ile birlikte oluşuyor. Hacı Bektaş Veli'nin Yeseviye geleneğine mensup bir şeyh olduğunu söylemiştik. Yani Yeseviye'nin de Bekt Nakşibendiye ile alakası vardı. Dolayısıyla bir nevi Bektarşi, Hacı Bektaş Veli, Bektaşiye Nakşibendiye ile irtibatlı olan büyük bir zat olarak biliniyordu. İlk dönemden itibaren Anadolu ve Rumeli şehirlerinde, faaliyet gösteriyor Bektaşiler ve onların gayretleriyle birçok kimse Müslüman oluyor. Hacı Bektaşi'nin kurucusu Hacı Bektaşi Veli'nin ehl-i sünnet çizgisi olduğunu özellikle belirtmiştik. Ancak 16. yüzyılın başlarından itibaren bu özellik yani ehl-i sünnet çizgisi üzerine devam etme anlayışı Balım Sultanla birlikte diye bir şey, diye bir adlı Hızırbali ile birlikte değişiyor. Çünkü 1005 Hızırbali tarikatta bir takım yeni prensipler ortaya koyuyor. Hızırbali arkadaşlar esasen bugün Yunanistan'ın Trakya kesiminde yer alan Dimetoka şehrinde faaliyet gösteriyor. Fakat oradan. Sultan II Bayezid onu e, Anadolu'ya davet ediyor ve Nevşehir'deki dergahın başına, Bektaşi dergahının başına e, geçmesini istiyor. O da gelip burada faaliyetlerine başlıyor. E, Tabi o dönemde e, bu e, 1501'de bu e, talep e, gidiyor şeye e, Balım Sultan'a. 1501 tarihi ee, şu açıdan önemlidir. Tam bu tarihte e, İran'da İran Safevi Devleti kuruluyor ve Safeviler Şiilik üzerinden e, propaganda yapıyorlar. E, i̇şte bir takım çevreleri kullanarak e, efendim Müslümanlar arasına e, fitne sokmalarını önlemek için Safevilerin e, olması olsa gerek. E, Balım Sultan, Anadolu merkezinde faaliyet gösteriyor ve e, bu şekilde ona bağlı olan kişilerde Anadolu'da e, e, efendim faaliyetlerini ona bağlı olarak devam ettirmiş oluyorlar. Şimdi e, Balım Sultan dedik aslında ehl Sünnet üzere olan tarikatın e, tarikatta bir takım yeni prensipler e, ile bunun e, mahiyetini değiştirmiştir. Nedir bunlar? Hurufi, Şii, Hristiyani unsurlar rün karışımından oluşan ve Balım Sultan erkan diye anılan uygulamalar. Balım Sultan erkanı. Nedir bunlar? 1. 12 imam töresi, 2. bekar yaşama, 3. şarap içme, 4. ibahilik. Açıklayacağım bunların. efendim 5. teslis ve hulul anlayışı bu şekilde devam ediyor. Kulağa küpe takma, 12 post geleneği vesaire. Şimdi 12 İmam töresi dediğimizde bu 12 İmam'a karşı arkadaşlar e, Şiiler gibi e, masumiyet atfetme anlayışını tarikatın içerisine sokuyor Bağlam Sultan. E, oysa 12 imamdan zatlar Peygamber Efendimizin neslinden gelen kişiler ve Ehl-i Sünnet eee taraftarlarınca da Ehl-i Sünnetçi olanların da itibar ettiği şahsiyetlerdir. E, yani yani şa Şahıs olarak tarihte yaşadığı bilinen, Peygamber Efendimiz'in gelen önemli zatlara eli i sünnet de muhabbet besler ve onlara itibar eder. Ancak Şia gibi değil, Şia bunların aynı zamanda masum olduğunu ve sözlerinin de aynen peygamber sözü gibi olduğunu söylediklerinden bu noktada ayrılırlar. Yani masumiyet atfetmezler çünkü onların sözünü de peygamber sözü gibi kabul ettiğinizde o zaman... Dinin mahiyeti değişiyor. Şia ile Ehl-i Sünnet'in inanç bakımından, amel bakımından ayrılması işte araya bu imam sözlerinin girmesiyle girmesinden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Demek ki Balım Sultan böyle bir anlayışı sokuyor tarikat içerisinde. Bir de bekar yaşama. Bu prensip arkadaşlar bekar yaşamayı prensip haline getirme diye e, ifade ediyoruz. E, kavram olarak mücerretlik e, denen bir e, e, haldir, durumdur. Yani bekar olmaya mücerret olma tabir ederler. E, bir insan e, evet evlenmek tavsiye edilmiştir e, Müslümanlara. Ama e, nasip olmaz, şartlar uygun işmez. E, bekar da yaşayabilir ancak bekar yaşanmayı prensip edinemez. Yani ben asla evlenmeyeceğim yemez çünkü böyle bir anlayış Hristiyanî anlayıştır. Rahipler ve rahibeler evlenmemek üzere kiliseye kapanırlar ve orada efendim kendi inançlarına göre ibadetle meşgul olurlar. Bu bakımdan bunu bekar kalmak diye değil, bekar yaşamayı prensip edinmek diye anlıyoruz. E şarap içme bu şarap e, maalesef ilk önce çok iyi niyet yani iyi niyet demiyelim de Belki bir ucundan tadına bakma şeklinde başlasa da sonradan tamamen hayatın içerisine girdiği anlaşılıyor. <gülüyor> e şarap mest olmak, efendim, kendinden geçmektir deyip bunu da tarikatın içerisine yine belli ayinleri yaparken o ayinler sırasında evet bir takım birkaç kare içme şeklinde tarikata giriyor. E, i̇bahilik, e, burada açıklaması var, ibadetler konusunda lakayit davranma ve haramları mübah sayma. Şimdi bu anlayış niye geliyor? Tabi şeytan, nefsin ve şeytanın değişik hileleri var insanı aldatması için. E, mesela şöyle diyorlar, efendim bu ibadetler e, sıradan insanları terbiye etmek, disiplin etmek için emredilmiştir. Evet. Haramlar da aynen onlara bir takım sınırlar koymak içindir. Biz ise aklı başında disiplinli kişileriz. Allah'ın bizim ibadetimize mı var mantığıyla ibadeti bırakıp ondan sonra dinin haram saydığı bir takım eylemleri çok rahatlıkla yaparak kimseye zarar vermiyoruz bu tür fiilleri yaparken deyip masum bir davranışmış gibi Evet kendilerini kandırmak suretiyle böyle bir yola sapıyorlar. Oysa e, dinde e, bizzat Peygamber Efendimizin e, vefat edinceye kadar e, bu ibadetleri e, aksa, asla aksatmadığı sahabe efendilerimizin e, hem onun zamanında hem de ondan sonra efendim bunları e, sonuna kadar icra ettikleri, ifa ettikleri biliyoruz. E, Dolayısıyla böyle bir anlayış tamamen şeytani bir anlayıştır. E, teslis ve hulül anlayışı. Şimdi teslis, e, üçleme demek. Yani Hristiyanlıkta işte Allah, e, Oğul ve Ruhul Kudüs diye bir üçleme e, ortaya kurmuş. E, bu Bektaşi'likte de e, Allah, Allah, e, Hak, e, Efendim, Ali e, efendim şeklinde böyle üçlü vurguyla e, konuyu ele alma anlayışı tesdise andırıyor. Ama ondan da önemlisi arkadaşlar hulul e, hulul e, e, Allah kendi, bizim içimizdedir e, düşüncesine sahip olmak. Allah bizim içimize girmiştir. Niye böyle diyorlar? Çünkü e, ve Kur'an-ı Kerim'de insan yaratılışından bahsedilirken ve nefhaftu fîhim min ben insana kendi ruhumdan üfledim buyuruluyor. Dolayısıyla e, Allah'tan bir nefa var bizim içimizde. Allah bizim içimizde e, diyerek gülül anlayışına sapıyorlar. Kulağa erkeklerin kulak küpe takma adetini geliştiriyor ve bir de 12 post geleneği. Bu 12 post geleneği, 12 imam töresi ile irtibat kuracak olursanız 12 tane hizmet alanı var e, tarikatta. İşte o hizmet alanları yerini getirilerek efendim serüsülük tamamlanıyor. Bunları bu şekilde tarikat içerisinde sokuyor. Şimdi tabi balım sultanla birlikte böyle hurufi şeyi unsurlar öyle çıkıyor. Ancak tabi hemen balım sultan öyle dedi diye bütün bektaşilerin böyle bir anlayışa saptıklarını e, kabul etmek ya da zannetmek doğru değil. E, Bektaşçıların bir kısmı yine Hacı Bektaşı Veli çizgisi üzerinde yürümeye devam ediyor. Bir kısmı ise istismacılar ise şey yapıyor bu Balım Sultan'ın prensipleri üzerinden yürüyor. Sonra bu iki tarafın da yani hem Balım Sultan çizgisinin hem de Hacı esas Hacı Bektaş çizgisinin devam ettiğini gösteren e, tarih kayıtlarına baktığımızda Gelibolulu Gelibolulu e, Gelibolu, e, Mustafa Ali Efendi 16. yüzyılın ikinci e, yarısında e, Bektaşileri anlatırken bunların sünnet dışı olduklarını belirtiyor. Yani o bunlarda ehl-i sünnet çizgisinden çıktıklarını fark etmiş, bunu söylüyor. Ama takip eden asırdan mesela 17. yüzyılda Evliya Çelebi seyahat namesinde Antalya'yı dolaşırken Antalya'da, Antalya Elmalı'da bir dergah var. Bektaşi dergah, abdal Musa tekkesi. Orada ehl-i sünnet esasına bağlı 300'den fazla derviş bulunduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla demek ki bakınız aradan 200 sene geçmiş bu olay Balım Sultan'dan sonra Bektaşilerden böyle 50 sünnet üzerine devam eden dervişlerin ve tekkelerin faal olduğunu buradan anlıyoruz. Ama ne yazık ki sonradan bu Balım Sultan çizgisinde olanlar daha galip gelmiş diğerlerini bastırmışlardır. İkinci arkadaşlar, büyük tarikat Anadolu'da kurulan ve Osmanlı'da, Osmanlı'da faaliyet gösteren Mevleviler. Konya'da kuruluyor ve yine hatırlayacaksınız Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da hayattayken aynı dönemin insanı Hacı Bektaşi de Nevşehir'de hayatta. O Konya'da dergahını kuruyor. Mevlana'yı Konya'da faaliyet gösteriyor. O da Nevşehir'de. Konya merkezli olarak Anadolu'ya yayılıyor ancak sonra Osmanlı'ya girişi birazcık daha geç yani hemen Osmanlı kurulduğunda değil yaklaşık bir asır geçtikten sonra 1426'da 2. Murat tarafından Edirne'de açılan Mevlevi Hane ile Osmanlı'ya giriyor ki bu o tarihte Edirne Osmanlı'nın başkenti. Yani başkentte bir dergah oluyor Mevlevi adına. Ve bu şekilde Osmanlı topraklarında da faaliyet gösteriyor. E, tabii e, Mevleviliğin merkezinin Konya olduğunu düşünürseniz Konya'da da e, Karamanoğullar var. Osmanlı'nın başrakibi. E, dolayısıyla e, onların e, himayesinde olan Mevleviler, yani onların şehrinde, onların başketinde bulunan Mevlevilerin, evet Osmanlı'yla e, uzun bir müddet, yani bir asır yakın bir e, sürede evet yakın temas içerisinde giremediklerini buradan çıkartabiliyoruz. Şimdiki bilgilerimize göre. Ancak sonradan işte e, Mesnevi tercüme ediliyor. Mevlana'nın büyüklüğü önemi Sultan tarafından fark ediliyor ve Mevlevilerin faaliyeti için hemen başkentte Edirne'de bir dergah kuruluyor. Bunu takip eden e, dönemde, aynı dönemde yine ee, bu sefer ikinci Murad'ın emirlerinden Yahşi Bey, Tire'de bir mevlevi hane kuruyor ee, Ege bölgesinde. Ee, ve bu şekilde Osmanlı'da mevleviler e, aktif bir şekilde faaliyete başlıyorlar. Ee, öte yandan ikinci Bayezid'in izniyle dönemin vezirlerinden İskender Paşa'nın av arazisi üzerine 1491'de bir derga kuruluyor. Nerede? Ee, İstanbul'da. Artık 1453'te İstanbul fethedildiği için Edirne'den sonra e, İstanbul başkent oluyor. Ve işte İstanbul başkentinde de e, Fatih'in oğlu 2. Bayezid zamanında e, Galata'da bir Mevlevi Hane kuruluyor. Buna Galata Mevlevi Hanesi veya Kule Kapı Mevlevi Hanesi deniyor. Ve bu şekilde başkentte, yeni başkentte faaliyetlerine başlıyorlar. Artık bu tarihten sonra İstanbul, Mevleviler için Konya'dan sonra en önemli Mevlevi şehri haline geliyor. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın önemli... Padişahlardan Kanuni Sultan Süleyman'ın e, zikir aldığı bir e, dört tane tarikattan bahsedilir kaynaklarda. İşte bunlardan bir tanesi arkadaşlar Mevleviye tarikatıdır. Yani e, o dönemin şeyhinden zikir almıştır e, Kanuni Sultan Süleyman Mevlevi şeyhinden. Diğer tarikatlar, sırası geldiğinde üzerinde duracağım ama şimdi söyleyecek olursak Halveti'ye, Bayrami'ye ve Nakşibendi'ye tarikatlar arkadaşlar. Tabi Kanuni Sultan Süleyman'ın Mevlana'ya çok hayranlığı var. Mesnevi okuyor, Mesnevi'den çok etkileniyor çünkü Mesnevi'den Osmanlı'da herkes etkileniyor, hala daha Mesnevi bütün dünyada etkisini devam ettiren bir eser. Batı'da tercüme edildi. İngilizce bir asırdan fazla oldu tercüme edildi ama esas son zamanda yapılan tercümeler ile dünyanın gündemine oturdu Mevlana Celaleti Numi. Amerika'da Mesnevi'den yapılan seçme tercümelerin satışı 500.000'i bulduğu söyleniyor ki bu Amerika tarihinde görülmüş bir şey değil. Şiir kitapları, en çok satan kitaplar Amerika'da en çok sattığı zaman 10.000 civarında satar diyorlar. Mevlana'nın Mesnevisi ise ne 10.000 ne 100.000, bin, 500.000 bin satıyor. Bu işte tamamen oranın gündemine oturması anlamına geliyor. Bu hususta birçok çalışmalar da yapıldı. Tabi şimdi Ee, tabi şimdi şey olunca e, Mevlana'nın e, meslevi ve e, kanuni'nin meslevi Mevlana'ya e, böyle muhabbeti olunca e, bir tatsız bir olay yaşanıyor onun zamanında e, o da e, zamanın şevli İslamı Çivi Zade Mevlana'nın bir, bir, bir bazı beyitlerini yanlış anlayarak onun küfre girdiğini söylüyor ve bu usta bir fetva e, tanzim edip sultana gönderiyor. Kanuni de buna çok üzülüyor. E, oysa gerçekten Mevlana'nın söylediğini anlamıyor. Bir koca bir şeygili İslam nasıl bunu yanlış anlar e, diye e, üzülüyor ve ilk defa arkadaşlar bir şeygili İslam azil ile makamından uzaklaştırılıyor ki Osmanlı tarihinde 200, o zamana kadarki 250 yıllık dönemde böyle bir olay yaşanmadığı söyleniyor. İlk defa evet bir Şevli İslam e, azledilerek makamından uzaklaştırılıyor Sultan tarafından. E, bu arada sorulara da bakıyorum. Farklı tarikatlardan ders almak zamanımızda yapılan bir mıdır. Bu, evet arkadaşlar, şimdi bu önemli bir e, soru. Ben e, aslında açıklamayı da planlıyordum ama başka şeyler girdi araya. Dedi ki kanunu işte dört tarikten el aldı. E, aslında normal şartlarda e, tasavvuf eğitimi alan mürit, eğitim süresince bir tarikattan daha e, fazla tarikten el alamaz. Yani serisülük dediğimiz eğitim süresi içerisinde ...sadece bir tarikat üzere eğitimini sürdürebilir ve oradan icazet alır. İcazet aldıktan sonra başka tariklerden de zikir alabilir, hilafet alabilir. Ee, ama eğitim süresince olmaz çünkü kalpte çatallaşma e, olur ve e, asla hiçbir tarikten e, yol yürüyemez. Eğitim süreci bitince zaten daha önceden de size söylemiştik hangi tarik usulülü olursa olsun nefis e, o manevi dönüşümünü sağlayınca neye en az neye çıkıyor e, efendim o derviş. Artık bir tarikten hilafet alan kişi, diğer bir tarikattan e, yani icazet alan bir kişi, diğer bir tarikata intihap ettiğinde onun çok uzun süre eğitim almasına gerek kalmıyor. Sadece onun o tarikatın yeni usulünü, zikir şeklini e, efendim e, öğrenecek ve uygulayacak e, bir hale gelince, onun manevi halini tevarüz edecek duruma gelince ki bu bir ayda olur, bir zikir yapmakla olur, bir halvet çıkartmakla olur, kırk gün içerisinde olur ve böylece ikinci bir tarikten de hilafet alabilir. Böyle üçüncü, dördüncü, beşinci birçok tarikattan el alabilir ama eğitim süresinde alamaz. Tek bir tarikten e, sülükün tamamlaması lazım. Padişahların durumuna gelince padişahların e, zikir uygulaması diğer dervişler gibi değil arkadaşlar. Yani onlar bir tekkiye kapanıp e, ve zamanın çoğunu bu işle geçirecek durumda değiller. E, onlara has bir şekilde evet belli zikirler veriliyor. Onlara o hangi tarikten verildiyse belli bir zaman içerisinde bunları uyguluyorlar. Yani padişah durumunda olanların pozisyonu farklı, böyle değerlendiriliyor. Eğitim sürecinin bitme ölçüsü, eğitimi veren şeyhin arkadaşlar icazet vermesiyle anlaşılır, yani bittiği. O icazet vermedikçe süreç bitmez. Senesi belli değildir, kişilerin istidadına, kabiliyetine göre değişir bu süreç. Kimisi bir senede, kimisi üç senede, kimisi on beş senede, kimisi e, ömür boyu bu e, eğitime tabi tutulabilir, yine bitiremeyebilir. Kişilerin istidadına göre e, değişiyor. Ama bit, bittiğinin alameti, baştaki mürşidin, mürşidi kamilin bu bitmiştir, sen eğitimi tamamladın e, şeklindeki ifadesi ve e, yazdığı icazettir. E, yoksa tamamlanmış sayılmaz. Kanuni e, Mevlana'nın e, işte bu böyle e, bir fetva üzerine Şeyhülislam Azətlini söyledik. E, Mevlevilere olan muhabbetinden dolayı e, Konya'da bir semahane ve birçok hücre yaptırdığını biliyoruz Kanuni'nin. Oğlu da Sultan II. Selim de yine Mevlevi şehirlerinde düstervcile bir zikir almış ve o şeyin faaliyet gösterdiği Konya'da dergaha. Bir şadırvan ile yanına bir cami yaptır vakıflar tayin etmiştir. Burada resimde Hazreti Mevlana'nın sandukasını görüyorsunuz. İşte bu türbenin tam karşısındadır Sultan Selim'in yaptırdığı Selimiye Camii. Sultan 3. Selim, 2. Mahmud, 5. Mehmet de yani Sultan Reşat da Mevleviye'ye intisap ettiği söylenen padişahlardandır. Öte yandan Padişahlardan arkadaşlar, Abdülmecid, Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid ve 5. Mehmet'in yani Sultan Vahdettin'in şey sultan yaşadın. Kılıç kuşanma merasimleri de Mevleviler tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha önce yine söylemiştik. Osmanlı'da padişahlara kılıç kuşatma işi saltanatın tescili anlamında Yani sultanlıklar, sultanlıklarının, sultan oluşlarının Tescili anlamına geliyor. O merasim yapılmayınca padişahlık başlamış sayılmıyor. Böyle bir gelenek var. Ee, ve örnek vermiştik. İşte vekil seçilen kişiler yemin merasiminden sonra e, onların, onların vekilliği başlıyor. Yani bir takım özellikle dokunmazdır vesaire falan. Yemin merasimiyle başlıyor demiştik. Ona benzer bir şeydir. Ve bunu e, bunu e, bazı padişahlarda şeyler icra etmişlerdir. O zaman onların saltanatının tescili şehirler tarafından gerçekleştirilmiş demektir. İşte onları burada görüyorsunuz. Şimdi e, dedik ki Mevlana'nın Osmanlı'da e, çok etkisi var. En çok etkileyen sufilerden iki isimden bahsetmiştik. Biri Mevlana Celalettin Rumi, diğeri de Muhyiddin Arabi. E, Mevlana'nın görüşleri Osmanlı'da daha çok Mesnevi üzerine yapılan şerve tercümelerle yaygınlık kazanıyor. Mesnevi çünkü Farsça yazılmış. Bunun Osmanlıca kazandırılması lazım. Parça parça tercümeler yapılıyor. Dersler okutuluyor. Ders halkaları gerçekleştiriliyor. Ve böylece faaliyetleri devam ediyor. Burada işte o Mesnevi şerirlerinden bazı kapaklar görüyorsunuz. Şu ortadaki kırmızı kapak arkadaşlar yeni tamamlandı. Bunun Latin harflerine aktarımı Mevlana Celalettin'i Rumi'nin Ahmet Ali Kurut tarafından yapılan Mesnevi Şerhi. Yani birkaç senelik bir hadisedir. Bunun Latin harflerine aktarılması ilgilenenlere onu tavsiye edebiliriz. Evet. Şimdi mesnevi sadece mevleviler değil birçok tarikat farklı tarikat mensupları tarafından da temel kaynak olarak kabul ediliyor. Bunu da özellikle belirtelim. İlk defa arkadaşlar 17. yüzyılda Damat İbrahim Paşa yaptırdığı medresede ders programını ders programı içerisinde Mesnevi'nin okutulmasını da şart koşuyor vakıf şartı olarak. Böylece ee, onun Mesnevi'nin daha önceden amatör bir şekilde e, devam eden dersleri böylece medrese programı içerisinde de giriyor. Orada öğrencilere okutulmaya başlanıyor. Ee, mevlevi hanelerde tabii ki Mesnevi açıklamaları yapılıyor. Ancak Mevlevi haline bu Mevleviler için geçerli. Çünkü Mevlevi halinde Mevleviye tarikati mensuplar var. Mevlevi olmayanlar için 19. yüzyılda bu sefer Mesnevi okulları kuruluyor Osmanlı'da. Darül Mesnevi veya Mesnevi Hane diyorlar bunlara. işte burada Mesnevi okutuluyor isteyenlere. Fatih'in Çarşamba semtinde, yani İstanbul Fatih kazasının Çarşamba semtinde Nakşibendi Şeyh'in Mehmet Murad Efendi Darül Mesnevi'nin bir Darül Mesnevi Kuruyor burada ve açılışına zamanın padişahı Sultan Abdülmecid'i de davet ediyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Mevlevi olmayan bir şey Mesnevi ile alakalı bir mektep kuruyor ve burada padişah da açılışını yapıyor. Yani çok yönlü destek anlamında güzel bir örnektir. Evet üçüncü e, Osmanlı'da kurulan, Anadolu'da kurulan üçüncü büyük tarikat arkadaşlar, büyük tarikatlardan üçüncüsü Bayramiye. Hacı Bayram Veli tarafından efendim e, Ankara'da kuruluyor ve Ankara ve çevresinde yayılıyor. E, Bolu, Bursa, Balıkesir gibi muhtelif şehirlerde yayılıyor. Ama biz esas e, Bayramiye tarikatını Akşemseddin ile biliyoruz, tanıyoruz. Yani Hacı Bayram Veli ile biliriz de Akşemseddin, çok ciddi fonksiyonları olmuştur İstanbul'un fethi sırasında dolayısıyla onunla da e, tanıyoruz Fatih Sultan Mehmet'e saltanat kılıcını kuşatan kişi Akşemseddin ve Akşemseddin e, İstanbul'un fethine Akbıyık ve Molla Zeyrek ile birlikte bir grup bayramiye mevzusu katılıyor ve fethin arkadaşlar e, gerçekleşmesinde birinci dereceden etkili oluyor Dolayısıyla e, bayramiler e, Osmanlı e, yöneticilerin nezdinde daha da bir itibar kazanıyorlar. E, meşhur Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin babası Şeyh Yavsi, e, bayramiye şeyhidir ve Sultan II. Bayezid'e zikir veren şeyhlerdendir. Şeyhlerdendir. Onun adına Sultan 2. Bayezid, efendim, İstanbul'da bir e, dergah kurdurmuş ve orada faaliyet imkanı sağlamıştır. E, daha önce Amasya'da şehzade iken e, onun yanında bulunuyor. Yani Amasya'da 2. Bayezid şehzade iken Şeyyasi de Amasya'da bulunuyordu e, ve orada esas zikir tevkinde bulunmuştu. Bugün de o zaman Amasya'ya bağlı olan ama bugün Çorum'a bağlı olan İskilip kazasında e, türbesi var Şeyh Yansi'nin. Orada yatıyor. Sultan 2. Bayezid'in zikir aldığı bir diğer bayrami şeyhi de e, Akşemseddin'in halifelerinden Baba Yusuf Seferi Hisari. Bu zat 2. Bayezid'de saltanat kılıcını da e, kuşatmış. Dolayısıyla e, bu bakımdan da Sultan'ın Bayramiye böyle bir irtibatı da söz konusu. Bu tarikatın yani Bayramiye'nin Osmanlılar döneminde Anadolu ve Balkanlar'da yayılan bir kolu var ki, Celvetiye kolu. Bu kol arkadaşlar Aziz Mahmut Hüdayi tarafından kurulmuştur. Aziz Mahmud'un da İstanbul'da olanlar bilirler, Üsküdar'da türbesi var ve en çok ziyaret edilen e, türbelerin başında geliyor, ilk türbelerden e, sayılıyor. E, evet, onunla e, Balkanlarda da e, yayılıyor. E, celvetiye ve Himmetiye e, şube, ve onun Himmetiye şubesiyle. E, Azim Mahmud Hüdayi e, çok etkili bir şey ve Sultanlara yani Bahçalar akraba olan şeylerden de. Çünkü Kanuni'nin torunu. Yani kızı Mihirma Sultan'dan doğan torunu Ayşe Sultan ile evleniyor Azman Mürtahî Hazretleri. Böyle sultanların şeylere çok itibarlarda baştan beri olduğundan böyle akrabalıklar da zaman zaman meydana geliyor. Bildiğiniz gibi Bursa'da bulunan Emir Sultan Hazretleri Kübreviye Şeyhiydi. Burada da onun üzerine duracağız. Yıldırım Bayezid'in Sultan Yıldırım'ın kızıyla evlenmişti. Merkez Efendi İstanbul'da yatıyor. O Yavuz Sultan Selim'in kızıyla evlenmişti. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de Kanuni'nin torunuyla Ayşe Sultan'la evleniyor. Aziz Mahmud Hüdayi'nin Şeyhi Üftade Efendi Kanuni'ye zikir veren şeylerdendir Yani Kanuni 1'de Bayramiye'den zikir almıştır dedik. Dolayısıyla işte burada Üftade Efendi'den zikir almış. İskilip'te yatan Ebu Suud Efendi'nin babası Şeyh Yavsi. Muhittin Yavsi orada yatıyor. Evet. Aziz Mahmud Hüdayi 3. Murat 1. Ahmet ve ikinci Osman gibi padişahlara mektuplar yazarak e, öğütler e, veriyor. Dördüncü murada da saltanat kılıcını kuşatıyor. Kendisi de tabi e, padişahlarla seferlere e, katıldığı oluyor. E, bunlar da yine Osmanlı'ya, orduya efendim, destek anlamına geliyor. E, yani... ...bu gibi hizmetlerden, faaliyetlerden de geri durmuyorlar. Evet arkadaşlar, Bektaşiler, Mevleviler ve Bayramileri tamamladık. Şimdi Osmanlı, Anadolu'da kurulmadığı halde ama Osmanlı sınırları içerisine giren... ...ya da Osmanlı'nın sınırları Anadolu dışına çıktığında bir şekilde Osmanlı yöneticilerinin karşılaştığı daha başka tarikatlar da var... Bunlara da yine Osmanlı coğrafyasında faaliyet imkanı tanınıyor. Bunlarla da yakın ilişkiler geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi Rifaiye Tarikatı. Kuruluşundan daha önce bahsetmiştik. Ama esas Rifaiye Tarikatı'nın İstanbul'da yayılması 1732'de yani 18. yüzyılın ilk yarısında Üsküdar'da kurulan Rifai Hastanesi ile gerçekleşiyor. Ve buradan Anadolu ve Balkanlar'da kurulan tekkelerle geniş çevreye yayılıyor. Bir başka tarikat arkadaşlar belki hiç adını duymadığımız şu anda çünkü e, Munkariz olmuş bir müntesi bulunmayan bir tarikat, Kazeruniye tarikatı. Ancak bu tarikat Osmanlı'nın kuruluş döneminde en etkili tarikatlar arasında yer alıyor. E, İran Bugünkü İran coğrafyası içerisinde kuruluyor. O dönemde Demiştik ki birçok mecusinin Müslüman olması, bu binlerce mecusinin Müslüman olmasını bu Kazerunye mensupları sağlıyorlar. İşte bu tarikata mensup olan dervişler aynı zamanda fetihlere iştirak ettiğinden Bursa'nın fethinde ve çevresinde Osmanlı'ya destek olduklarından Bursa'da Yıldırım Bayezid onlara bir teke yaptırıyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet de bu tekkiyi tamir ettiriyor arkadaşlar. Ee, bir müddet sonra e, bu tarikat tabii e, özellikle Nakşibendiye üzerinde e, arasında eriyecek ve 17. yüzyıldan sonra e, pek fazla bir tekkesi kalmayacaktır. E, bir başka tarikat Kübreviye Tarikatı. Az önce adını andık. Kübreviye e, Tarikatı'nın temsilcisi Emir Sultan Hazretleri'dir. Bursa'ya geliyor 14. yüzyılda. Adı Şemsettin Muhammed, ama Peygamber Efendimizin nesinden olduğu için Emir Sultan diye anılıyor. Emir arkadaşlar, Emir tabirini evet Osmanlı Peygamber Efendimizin nesinden gelenler için kullanılıyor, kullanıyor tabi Sultan da ekleyerek Emir Sultan şeklinde anılıyorlar. Ve Yıldırım Bayezid'in kızıyla Hundi Fatma Hatun ile evleniyor ve böylece padişaha damat oluyor. Emir Sultan Hazretleri Bursa'ya geldiğinde onun için bir tekke kurulmuş. Çelebi Sultan Mehmet ya da 2. Murat devrinde bu sefer eşi Fatma Hatun onun için cami ve çevresine bir takım binalar yaptırarak orayı külliyeye dönüştürüyor. Bugünkü türbesinin bulunduğu mahalde bunlar yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet de takip eden dönemde buraya vakıflar e, tayin ediyor. İkinci Murat'a saltanat kılıcını kuşatan kişidir aynı zamanda Emir Sultan Hazretleri ve bir de onunla birlikte İstanbul kuşatmasına katılmıştır. Yani İkinci Murat biliyorsunuz e, Fatih'in babası. Fatih'ten önce evet o İstanbul'u almak istiyor e, ve surları kuşatıyorlar. İşte bu sırada o sefere katılan kişi e, ikinci Murad'a aynı zamanda saltanat kılıcını kuşatan kişi olarak Emir Sultan Hazretleri katılıyor dervişleriyle birlikte ancak 14, 1422 e, ancak o zaman bu tarihte fetih gerçekleşmiyor. Bundan 30 sene sonra ikinci Murad'ın oğlu Fatih, e, ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet bu fetihin gerçekleşmesini sağlıyor. Bir başka tarikat arkadaşlar Sühreverdiye, Sühreverdiye ile Osmanlı'nın ilişkisi aslında e, onun bir kolu olan Zeyniye tarikatı ile gerçekleşiyor. Özellikle arkadaşlar Os, e, Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet döneminde en etkili tarikattır Zeyniye tarikatı. Bunun da müntesibi e, Anadolu Rumeli'de rastlamadığımız için, Afrika'da olduğu söylense de bu topraklarda kalmadığı için Adı çok bilinmez, unutulmuş bir tarikattır diyebiliriz. En azından Anadolu ve Rumeli Balkan coğrafyasında 15. yüzyılda aslında sadece Osmanlı değil bütün İslam coğrafyasında çok etkili bir tarikat ama sonradan efendim etkisini yitirmiş. Kurucusu Zeynepin Hafî. Onun yanında yetişenlerden bir tanesi Abdurrahim Efendi, Abdurrahim Rumi. Bu Merzifonlu. 1428'de yani 15. yüzyılın ilk yarısında memleketine geliyor hilafet, icazet alarak ve orada dergahını kurduğunda İkinci Murat tarafından oranın imaretin vakıflarından kendisine maaş bağlanıyor. Yani bu demektir ki sen burada faaliyet göster, biz sana destek olalım dermiş oluyor Fatih'in babası tarafından. Bu tarikatın kurucusu yani Zeyniyekon'un kurucusu Zeynidin Hafi'nin esas önemli halifesi Abdüllatif Kutsi ve o Kutsi'nin yanında yetişen diğer halifelerle bu tarikat Anadolu ve Rumeli'de geniş bir çevreye yayılmış ve az önce söylediğim gibi 15. yüzyılın ikinci yarısında yani Fatih döneminde Osmanlı'nın en etkili tarikatlarından biri konumuna gelmiş. Fatih Sultan Mehmet bu Abdülhatif Kutsi'nin halifelerinden Şeyh Vefa veya Ebul Vefa diye anılan bilinen e, Şeyh adına ki e, Mustafa'dır adı ve e, Konyalı'dır esasen. E, bu Şeyh adına İstanbul'da bir cami ve Çift fonksiyonlu bir cami ve bir de çifte hamam yaptırıyor. Çift fonksiyonlu cami demek arkadaşlar. Osmanlı'da böyle cami örnekleri var. Cami tevhidane diye de söyleyebiliriz. Yani hem cami hem tekke manasına geliyor. Beş vakit namaz cemaatle kılındıktan sonra namaz aralarında tekke zikri, tarikat zikri icra ediliyor. Dervişler tarafından. Böyle bir cami. E, çifte hamam da çifte kubbeli hamam yapıyor. Efendim şey için. E, Dervişlerin e, temizliği için. Bu arkadaşlar bugün İstanbul Fatih e, ilçesinde vefadi anılan semtte kuruluyor. Zaten semtin adı şey vefadan geliyor. Kendisi de türbesi de orada. cami de yıkılmıştı. O, o da e, yaptırıldı. E, Camii önün, önünde Efendim, e, medrese ve tekke hücreleri var. E, yani bir tarafı medrese, bir tarafı da tekke olarak faaliyet e, gösteriyormuş. Ancak o e, o kısmı restore edilmedi. Yani tamamlanmadı, yıkık vaziyette duruyor. E, evet, Fatih Sultan Mehmet'in cami ve hamam yaptırdığını söyledik. Ve caminin yakındaki araziyi ve Çoluk Adası'na bağlı Kepelim Köyü'nü de Şeyh Efendi'ye veriyor, orada geçimini ve de, tekkenin, dergahın giderlerini karşılaması için. Yine arkadaşlar, bu tarikata e, kan, e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da e, destek e, veriliyor. Eğirdir'de tekkenin Şeyhi Burhaneddin Efendi'ye Eğirdir Gölü içinde bulunan Nis Adası'ndaki gayrimüslimler, orada gayrimüslimler bulunuyor. O zaman gayrimüslimlerin haracından 30 akçe maaş bağlanmış Şeyh Efendi'ye. Bu Burhan Din Efendi'ye yani Zeymiye Şeyh'ine mürid olanlar arasında Sadrazam Rüstem Paşa'da bulunmakta. Osmanlı'da bir başka önemli tarikat arkadaşlar en yaygın tarikatlardan Halvetiye tarikatı. Halvetiye. Esasen erken dönemde Osmanlı'ya girmiş olmakla birlikte yayıl, çok yaygın hale gelişim 16. asım başından itibarendir ve birçok koluyla birlikte Osmanlı'nın en yaygın tarikatı olmuştur o tarihten sonra. Yani 400 sene artık Halvetiler hep en başta olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, 15. yüzyıl ikinci yarısından itibaren yayılmaya başlıyor ama 16. yüzyıldan sonra bu hale geliyor dedik. Halvetiye Şeyhi Çelebi Halife'den zikir alan kişilerden bir tanesi Sultan 2. Bayezid. Şehzadeyken, yani Amasya'da şehzadeyken zikir alıyor. Az önce söylemiştik. Amasya'dayken bir de Bayramiye Şeyh'inden yani bu Sud babasından da zikir almıştı. E, i̇kinci olarak veya bir, bir diğeri de Çelebi Halife yani Halveti Şeyh'inden zikir alıyor. E, ve Sultan tahta geçince yani babasından sonra ikinci bahresi tahta geçince Şeyh'ini Çelebi Halife'yi İstanbul'a davet ediyor. Ve onun sadrazamı Koca Mustafa Paşa'nın kiliseden dönüştürdüğü binayı Zavi olarak hazırlıyorlar ve Şeyh Efendi'ye veriyorlar. Ee, diğer şeyhini İstanbul'a davet ediyor. Yani bu Suud Efendi'nin babası olan e, Muhittin Yansı'yı da İstanbul'a davet ediyor ve ona da bugün Metris diye anılan e, mahalde e, efendim, dergah yaptırıyor ve orada onun faaliyet göstermesine imkan sağlıyor. Bu Halvetiye şehirlerinden özellikle arkadaşlar bir şey var ki Nurettin Zade diye anılıyor. Ee, Nurettin Zade Mustafa Mustuğüddin Kanuni Sultan Süleymana ve onun son sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa'ya zikir telkin eden şehirlerden. Yani Halvetiye'den zikri bu Nurettin Zade eliyle alıyor e, Kanuni ve Nurettin Zade Kanuni vefat ettiğinde başında bulunan ki seferde ziket var seferinde vefat etmiştim. Ee, başında bulunan birkaç kişiden bir tanesiydi. Bu Nurettinzade'ydi. Ee, ve orada vefatından önce kanuni e, zikir e, çekmek için e, Şeyh Efendi'nin kendisine verdiği tesbihi e, geri iade etmiştir. E, vefatını vefat edeceğini anlayınca. E, ve Oradan İstanbul'a getirilirken başında bulunan üç kişiden bir tanesi Nurettin Zadedir. Kefenlenmesi, yıkanması ve namazının kıldırılması evet bu şey tarafından gerçekleştirilmiştir. E, İbrahim Ümmi Sinan e, adına bir başka halveti şeyi Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'da Topkapı civarında bir dergah yaptırdığını biliyoruz. Evet, Ebu Suud Efendi'nin babasını 2. Ba, 2. Sultan 2. bayezid İstanbul'a davet ediyor. Yani onun müriyede zikir alan Sultan. Ee, İbrahim Gülşen'in kanuniyi bir, bir isim telkin ettiği söyleniyor. Bu yalnız bu hususi bir dua mahiyetinde bir isim. Diyor ki padişah o İbrahim Gülşen'in bana telkin ettiği zikri ki o niyetle telkin etmiş. Her ne niyetle okursam o husule gelmektedir e, diyor. Bir başka Halveti Şeyh Şemsettin Sivasi'nin halifesi Abdülmecit Sivasi, 1. Ahmed'in el aldığı şeyhlerdendir. Abdülmecit Efendi Bağdat Seferi'ne çıkan 4. Murada da kılıç kuşatmıştır. Evet şimdi bir başka tarikat, bir başka yaygın en üstte yer alan tarikat, Osmanlı'da Nakşibendiye tarikati. Şimdi o Nakşibendi'ler özellikle arkadaşlar, medrese çevrelerinde alimlerin çokça itibar ettiği bir tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Yavuz Sultan Selim'in hususi hocası Halimi Çelebi Nakşi Şeyh'iydi. E, oğlu Kanuni'nin eğitimini de yine bu Halimi Çelebi yapıyor. E, Nakşi ile irtibatı olduğunu söylemiştik. E, efendim Yavuz Sultan Yavuz e, Sultan Selim ve oğlu Kanuni'nin. Ee, Nakşibendi'ye dedik Kanuni'nin zikir aldığı tarikatlardan bir tanesi. Arkadaşlar sorular açık sorulu, anlamıyorum ben ne, de, ne demek istediğinizi. Evet, medrese çevrelerinin itibar ettiği bir tarikat olduğunu söyledik. Yeniçeri Ocağı kaldırılıp Bektaşi tekkeleri kapatıldıktan sonra bu tekkelere Nakşi Halidiler yerleştiriliyor. Yani Ehli Sünnet üzere faaliyet göstermeleri için. Nakşi Bendiye Osmanlı'nın son dönemine kadar etkisini sürdüren bir tarikat. Ha, telkin edilen ismin ne olduğunu o söylenir mi arkadaşlar o, o özel sır yani kanuni de sır bende değil bana diyor ismi söylemiyor bana diyor hususi bir isim telkin etti ee, ve o ismi ona mahsus olarak veriyor ve diyor ki işte her ni ne niyetli okusam o yerine geliyor ama ismin ne olduğunu söylemiyor yani Esma Yusna'dan bir tanesi öyle herkese açıklanacak olsa verirler mi? Evet, bir başka bir başka tarikat arkadaşlar Osmanlı'da Kadiriye tarikatı. Osmanlıya 15. yüzyılda Esfandıru Rumi vasıtasıyla giriyor, 17. yüzyılda İsmail Rumi ile İstanbul'da Anadolu ve Balkanlar'da yayılıyor. Bu İsmail Rumi, evet Kadiriyenin en çok yayılmasını sağlayan isimdir 17. yüzyılda ve Sultan 1. Ahmet Sultanahmet Camii'ni yaptırıp açılışı yapıldığında İsmail Rumi'yi de davet ediyor ve buraya dikkat açılıştan sonra Sultan Sultanahmet Camii'nde kadiri Zikri Şerifi icra ediliyor neden bunu yapıyorlar şunun için bu Osmanlı Sultan Ahmet Camii yapılacağı zaman arsası aranırken o yer temin, tespit edilince o arsa içerisinde, arsanın bir kısmında Kadiri dergahı varmış. Bu Kadiri dergahı da yıkılmak durumunda kalıyor cami için. Ancak padişah bir jest olarak caminin açılışına Şeyh Efendi'yi, yani Kadiri Şeyhi İsmail Efendi'yi çağırıyor. Açılıştan sonra da o gün camide kadiri ayini yaptırıyor. Ve ondan sonra e, tarikatlar yasaklanıncaya kadar arkadaşlar e, Sultanahmet Camii'nde haftada bir gün kadiri zikri yapılıyor. O yüzden kadiri kaynakları İstanbul kadiri tekerlerini sayarken bunlar içerisinde e, Sultanahmet Camii'ni de sayarlar. Yani orası bir kadiri dergahı olarak kabul edilir. Cumhuriyet döneminden sonra da orada yine kadriye mensup kişilerin haftada bir gün en az kadri evladı okuduklarını biliyoruz. Evet. Bir başka tarikat arkadaşlar Şazeliye tarikatı veya Şazeliye Sultan II. Abdülhamid'in zikir aldığı tarikattır. Şeyh, şeyh'in adı Muhammed Zafir ona intisap etmiş. Ve Beşiktaş'ta bu şeyh adına bir cami tekke, çift fonksiyonlu cami dedik az önce, şey zafir tekkesini kurdurmuştur. Burada padişahın iradesiyle her akşam yatsıdan sonra ve her cuma namazdan sonra şaziliği evrandı okunuyor imiş. Şimdi demek ki e, bu da önemli bir bilgi. E, yani e, bu camide cami tekke de her akşam yatsıdan sonra ve cuma namazından sonra Şazeliye Tarikatı evladı okunuyor. Bir başka önemli bilgi arkadaşlar. Bunu da verip toparlayalım. Saadiye Tarikatı. Bu tarikat da Osmanlı'ya girdikten sonra özellikle Kadir gecelerinde Ayasofya Camii'nde Sadiye Tarikatı ayini düzenlemek adet haline gelmiş. Son olarak Senusilerden bahsedip bitireyim. Senussiye tarikatı bildiğiniz gibi aslında Kuzey Afrikada yaygın ve Batılıların sömürgeci güçlere karşı çok ciddi mücadele vermiş olan İtalyan, Fransız ve İngilizlere karşı, karşı halkı örgütlemiş olan bir tarikattır. İşte bu tarikatla Osmanlı padişahları o dönemde ilgileniyorlar. Sultan 6. Mehmed'e yani Vahdettin'e saltanat kılıcını kuşatan kişi ahmet Şerif Efendi bir Senussiye şeyhidir. Ee, ve bu tarikatla da sultanların bu şekilde bir teması, irtibatı söz konusu olmuştur. Evet arkadaşlar, şimdi burada tabi isimler çok, tarikatlar çok bunları e, karıştırır diye korkabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Belli bilgiler var zaten. İşte Sultanahmet Camii'nde Kadir-i Ayasofya'da Efendim Sadi Ayin e, gibi, son padişah Senusi şeyinden el almış gibi. Bunlar e, birazcık da şıklarda da bu, bunlara e, şıklar verilince de şıklardan eleme yoluyla da bunları e, aslında e, çok kolaylıkla cevaplayabilirsiniz. Çünkü bu bilgiler arkadaşlar Osmanlı tarikatlar o kadar yaygın ki o kadar çok kişi ve şahıs var ki o kadar çok padişahın ilgisi var ki padi, e, bunları burada hepsini verecek olsak e, evet e, sayfalara sığmaz. Özetin özetidir bunlar. Bunları da aklınızda e, tutmaya çalışın. E, sizin için faydalı olur. Peki hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.